<screws in the fridge> ya la la la lanala ya la la ala ala alihi wa sahbihi ecma'in deali Cahiliye döneminde Araplar arasında çok sıkı bir güvenlik bağı bulunmaktaydı. Bu güvenlik bağına akrabalık bağı denilirdi. O dönemde yaşayan bir insanın eğer bir kavmi aşireti akrabaları var ise amca oğulları, teyze, hala, dayı çocukları var ise bu kişi güvende olan birisiydi. Akrabaları sebebi ile bu kişi nerede olursa olsun... Kendisi dışlanılmaz, zulüm edilmez, yalnız bırakılıp terk edilmezdi. Özellikle bir kişi o dönemde Kureyş topluluğundan ise. Bir düşünün kardeşler. O dönemde ticaret kervanları develerden oluşmaktaydı. Ve değeri en düşük bir ticaret kervanı 4 kilo altın değerinde mal taşımaktaydı. Kureyş'in adı o kadar çok bilinmekteydi ki o çok değerli olan kervanları korumak için Diğer aşiretler askerler gönderirken Kureyş yalnızca birkaç muhafız ile yetinirdi Çünkü kervanın Kureyş'e ait olduğu bilindikten sonra Değeri ne olursa olsun Koruması ne kadar az olursa olsun Kimse o kervana dokunamazdı İşte bir kişi de eğer Kureyş'ten ise Durum aynı böyleydi Ama kardeşler eğer o dönemde yaşayan bir kişinin aşireti akrabaları yoksa o kişi köle olup satılmaya, yollarda kaçırılıp çöllerde öldürülmeye mahkumdu. Onu koruyabilecek hiç kimse de bulunmazdı. İşte böyle bir dönemde İslamiyet geldi. İslamiyete giren insanlar Kureyş'ten bile olsa dışlanıldı. himayesiz bırakıldı. Hele hele zaten hiç kimsesi olmayan kölelerin İslamiyet'e girmesi onların çeşitli işkencelere maruz kalmasına sebep oldu. İşte böylesi bir anda Allah subhanehu ve teala Müslümanları birbirine kardeş kıldı. İslam'ı seçenler için yeni bir güvenlik ağı oluşturdu. Hz. Hamza'nın İslam'a girmesi ile İslamiyet'i kabul eden herkes güç buldu. Çok geçmeden... Allah subhanehu ve teala Müslümanlara Hazreti Ömer'i kardeş kıldı. Onun kardeşliği ile Müslümanların güvenliğini daha da arttırdı. Bakın Ebu Bekir radiyallahu teala anhu sırf din kardeşi kafirlerin eli altında zulüm görmesin diye malını feda etti. Şaşıranlara ise bunun on katını bile verirdim dedi. O Müslümanlar sırf Rabbim Allah'tır dediklerinden dolayı Belki akrabaları tarafından terk edildiler ama Allah subhanahu ve teala onlara öyle bir kardeşlik avı oluşturdu ki onlar için öyle bir güvenlik avı oluşturdu ki dünyanın neresinde Rabbim Allah'tır deyip tautu red eden bir mümin var ise hepsi birbirine kardeş oldu. Hepsi birbirinin koruması altına girmiş oldu. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Innemal mu'minuna ikhtutun. Müminler ancak kardeştirler. Onlardan hangisi dinini yaşamakta zorlandı ise hiç birbirlerini tanımadıkları halde sırf aynı dini yaşıyorlar diye diğerlerinin yanına hicret ettiler. Orada onu karşılayacak. Bir karındaşı olmadığı halde, herhangi bir akrabası olmadığı halde sadece ve sadece din kardeşi olduğundan dolayı oralara hicret ettiler. Ne mutlu o Müslümanlara ki allah Teala onlara cahiliyeden sonra din kardeşliğini nasip etmiştir. Bakın Rabbimiz Tebareke ve Teala onların kardeşliğindeki sevgiyi ve şefkati nasıl da ortaya koymaktadır. والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصا ومن يوق نفسه هم المفلحون onlardan önce yurda girmiş ve imanı da gönüllerine yerleştirmiş olanlar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 ta kendileridir. Resulullah aleyhissalatu vesselam da şöyle söylemektedir iman kardeşliği için. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun herhangi bir parçası hasta olduğu zaman diğer parçalar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar. Ey kardeşim! Şu anlattıklarımızı bir düşün. Allah sizlere ve bizlere rahmet etsin. Allah'ın bizler için seçmiş olduğu kardeşlik anlayışına bir bak. Dünyanın neresinde olursa olsun, eğer senin ile aynı dini paylaşıyor ise, sen ona Müslüman diyor isen, o sana Müslüman diyor ise, Allah seni ona, onu da sana kardeş kılmıştır. Değerli Müslümanlar, özellikle günümüzde, Din kardeşliğini menheç kardeşliği adı altında ve ümmetçiliği ise cemaatçilik adı altında dar bir kalıba soktular. Sen Müslüman olduğundan dolayı Müslümanların üzerindeki haklarını alıp bir cemaate verdiler. Bir menhece toplayıp sıkıştırdılar ve dediler ki eğer sen bizim cemaatten değil isen, eğer sen bizim menheçte değil isen bu haklara sahip değilsindir. Her ne kadar bazıları bunu dillendirmezler bile hareketleri ile bunu ifade ettiler değerli Müslümanlar bundan ötesi olabilir mi Allah'ın bizler için ikram ettiği din kardeşliği sizlerin bizler için öngördüğü menheç kardeşliğinden daha yücedir Allah'ın bizler için ikram ettiği din kardeşliği vallahi sizler için sizlerin bizler için öngördüğü cemaat kardeşliğinden daha yücedir daha samimidir Allah katında övgüye daha layıktır. Dünyada başarıya daha yakındır. Bugün Müslümanlar bu bizim cemaatten değil, bu bizim menheçten değil diye yalnız bırakılabilir. Ama unutmayın ki o yalnız bırakılan Müslümanların ...kafirler ile iptila edilmesi... ...aynı zamanda... ...onları buralarda yalnız bırakanların... ...imtihan edilmesi demektir. Hiç sana şöyle denilmesinden... ...korkmaz mısın? O Müslümanlar orada belaya tutulmuşken... ...sen nasıl olur da... ...kendi kafanda oluşturdun menheç kardeşliğini... ...Allah'ın bizler için seçtiği... ...din kardeşliğinden daha üstün tutarsın. Sen hiç... ...mazlumun şöyle dua etmesinden de mi korkmazsın? Ey Rabbimiz... Onların bizi şu dünyada yalnız bırakması gibi, sen de onları ahirette yalnız bırak. Değerli kardeşlerim, Müslümanlar menheç kardeşliği adı altında bugün İslam coğrafyasının çeşitli beldelerinde boğazlanan din kardeşlerini unutmuşlardır. Hiç tanımadıkları, bilmedikleri ama kafirlerin onları sırf Rabbim Allah'tır dediklerinden dolayı öldürmek istedikleri insanları yazan üzere tekfir etmişlerdir. Ya da zaten Zaten bunlar bizim menheşten değil deyip terk etmişlerdir. Hicret edip onlara gelenlere bile eğer onlara biat verip cemaatciklerine katılmamışlar ise hemen onları yalnız bırakmışlardır. Ve zaten akidesinde sıkıntı var deyip iftira atmışlardır. Eğer cemaatlerine katılmış iseler kardeşlik yapmışlardır. ...eğer aynı menheşte iseler... ...yardımlaşmışlardır. Hatta onlardan bazıları... ...kendilerine peçesinden ve... ...çarşafından ötürü laf atılan bacılarımıza... ...direkt müdahale edeceğine... ...hangi cemaatten diye araştırmışlardır. Sabredin kardeşlerim. Allah'ın dini bütün dillere... ...galip geldiği gibi... Allah'ın Müslümanlar için seçtiği din kardeşliği de asla gerçekleşmeyecek olan yalnızca bunların kafalarında olan menheç kardeşliğine üstün gelecektir. İslam dininin öngördüğü ümmetçilik anlayışı bir kişinin kafasında kurduğu cemaatçilik anlayışından çok daha yücedir. Allah'ın bizlere ikramı olan Din kardeşliği, vallahi sizlerin bizlere dikte ettiği menheç kardeşliğinden çok daha yücedir. ''Vallahu galibun ala emrihi ve lakinne ekseren nası la ya'lemun.''